evazıbikerabbim an yahzurun kafur rabbil Hud suresinde kalmıştık önceki dersimizde Hud suresinin ilk ayetlerini okuduk şimdi 9. ayet-i kerimesinden devam ediyoruz suret Hud Muhammed aleyhisselamla ilgili konular ve diğer peygamberlerle alakalı ve Rabbimiz yerlerin, göklerin, kainatın, mükevenatın ee, mahiyetlerini bildireceği hükümler duyacağız. Veleyn ezaqnal insane minna rahme. Allahımız bize yarattığı kullarını tanıtıyor. Bir insan bir makine icat etse, o icat ettiği makinanın bütün özelliklerini bilir ve ondan sonra kullanım kılavuzunu şunu şöyle montesini yaparsanız, şöyle kullanırsanız şu işe yarar. Allahımız insanları bize tanıtıyor. Wa leyin adakn insane biz insanoğluna minna tarafımızdan rahmeten bir rahmet versek sağlık imkan para mal mülk sunme nezana minhu o insanoğlundan, o verdiğimiz nimetleri çekip aldığımızda innehu o insanoğlu leyeusun, umutsuzluğa kapılır, ümitsizliğe kapılır ve kefur, nankörlük yapar. E Mevla Celle Celaluhu o kadar, 30 sene, 40 sene, 50 sene sağlık, sıhhat, nimet, afiyet verdi, ufacık bir başına haller geldi vesaire. Olabiliyor, burası cennet değil. Evlenirken insanoğlu ne diyor? Dar günde, zor günde, mutlu günde. Birbirimize uyum içerisinde. E biz Allah'ın kuluyuz. Nimet içerisinde sabredeceğiz. Allah'a şükredeceğiz. İbadetlerimize devam edeceğiz. Ve başımıza sıkıntı, musibet geldiğinde de efendim onlara asi olmayacağız. Umutsuzluğa kapılmayacağız. لَا تَقْنَةُمْ يُرْرَحْمَةِ اللّٰهِ İşte Rabbimiz, biz kulumuza rahmet verdik mi? Ya iyi. Ama ondan o rahmetimizi aldık mı? Leyeusun kefur. İnsanoğlu bu sefer umutsuzluğa kapılıyor ve kefur nankörlük taktisi nimete şükrünü ifa etmiyor. Karşı geliyor. 10. ayet. Veleyin lein ezaqnahu ni'ma ba'da darra messathu leyaqulu enne zehebe as-seyya'atu anni innehu la farihun fakhir. Ve lein ezaqnahu ni'ma Darra Biz Meshetu Yani başına gelen Ayetine izah edeyim Vele inşayet Ezeknahu tattırsak ama nimeti Darra meshet Yani başına gelen musibetten sonra Sıkıntı geldi Hastalık geldi Darlık geldi Fakirlik geldi Ve kendisi büyük bir Kötü bir ortamdaydı Selamet buldu biz kullarımıza darlık ve sıkıntı ve musibeti gösterdikten sonra nimet kapılarını açtığımızda evvelden bakıyoruz memleketlerde insanlar çarıklarla gezmiş çavdar ekmeği bulamamış birçok sıkıntılar yiyecekler efendim bulunmamış. İşte o insanlara bakıyorsunuz veya onların bir kuşak sonrası Mevla kapıları açmış, imkanlar, fabrikalar oluşmuş, evler, arabalar, bağlar, bahçeler. E şimdi hangisi daha çok kazandırdı? o sıkıntıdaki insanlara bakıyoruz, namazını kaçırmamış, orucunu tutmuş, harama düşmemiş, e yani iffetine, eşine sahip çıkmış, asla harama, namahrama bakmamış, darlık. E fakat şimdi bolluk, e bolluğa bakıyorsunuz, yani e, o bolluğun içerisinde insanlar e, zekat ödemiyor, ibadeti taati gevşetiyor, namazını kılmıyor. Hangisi kazandırdı acaba burada? Allahu Teala net bildiriyor. Biz kullarımıza darlık ve sıkıntıdan sonra e, onlara nimetimizi tattırdığımızda ve heveseyatu anni bizden kötülükler, sıkıntılar gitti. Fakirlikler gitti. Bolluk nimet içerisindeyiz. İnnehu işte bu durumdaki insan Leferi, leferihun feh, feraha kelimesi ferahlandı yani ferahlık yani ö, ö, ferahlık ve fehur övünür e, övünmeye başlıyor bu sefer ee Allah'a daha iyi kulluk yetişti her türlü evvelki insanlar suları kuyulardan taşıyorlardı ben bile hatırlıyorum yani kuyulardan su çekip de su kullandığımız yılları hatırlıyorum e şimdi çeşmelerden akıyor, sıcak su akıyor, e daha güzel abdest alabiliriz ibriklerle uğraşmaktansa. Şimdi daha kolay Allah Celle Celal nimet verdi, darlık vardı, sıkıntı vardı, ızdırap. E şimdi Mevla Teala nimet kapılarını açtı. Nimet acaba kullara iyi mi oluyor? E i̇şte buradaki mesele Rabbimiz Celle Celaluhu ben kullarımı sıkıntı ve musibetten sonra onlara nimet kapılarını açtım mı onlar bu sefer ferahlanıyorlar ve övünüp bu sefer Allah'a nankörlük yapıyorlar. Halbuki böyle olmamalıydı. Kur'an kendisi cevap veriyor 11. ayet İllellezine saberû Allah'ın emrine itaatle, efendim hastalıklara, sıkıntılara, musibetlere sabırla ve günahlara düşmemekle Yusuf Aleyhisselam sarayda, kuyudaydı. Sarayda ve kendisine efendim saraydaki bir bayan diyor ki gel kötü fiil yapalım diyor. Her türlü şart hazır, kapılarda kapanmış. Sarayda fiyakalı bir efendim insanın gönlünün temayül ettiği efendim haram ortamlar hazır. Ama ne yaptı? Aa, sabretti. O harama düşmedi. İbadete sabredeceğiz. Hastalık ve musibetlere sabredeceğiz. Bir de günaha düşmemeye sabredeceğiz. İllelledine saberu. Onlar sabrettiler ve amilus salihati. Ameli salih işlediler. Namaz, oruç, zekat, ibadet, taat vesaire. Ulaike lehum ve ecrun kebir. Allah Celle Celalü işte onlara lehum onlar için vardır ma'firatun. Af vardır ve ecrün kebir büyük mükafatlar vardır. Ecir mükafat kebir büyük büyük mükafatlar vardır. Özetleyecek olursak Rabbimiz ben kullarıma nimet verdikten sonra nimetimi aldım mı hemen nankörlüğe başlarlar. Darlık ve sıkıntıdan sonra kullarıma darlığı, sıkıntıyı verdim. Hastalık oldu, başına musibet geldi, bir darlık oldu. Evvelki dönemlerde çok fakir, zor durumda bir hayat yaşayan insanlara bakıyorsunuz. Çok büyük nimetlere kavuştuğunda Mevla buyuruyor ki: "Ben onlara nimet verdiğimde kibirleniyor, öbürleniyor, gurura kapılıyor efendim böyle. Ve ondan sonra da bana kulluk etmiyor." Mesela körfez ülkelerine baktığımız zaman e, Ali Sayetü Vesselam efendimiz yata tabuluna ruatul İbrilbuhmi filbuniyan deve çobanları başı açık yalın ayak adamlar ve bu adamlar çölde yaşayanlar sonra bir zengin dediler dünyanın en gelişmiş binaları efendim ihtişamlı ortamlar vesaire yanındaki fakir yetimi muhtacı tanımıyor Afrika'daki aç olan insanı tanımıyor yani insan oğlu diyor ki Allah bana verse verdi işte. Verdi ne oldu yani? Ne, ne namaz kılar, ne ibadet eder, ne zekat verir, ne fakir bilir. Bazı göstergeler insanoğlu nimeti istiyor fakat o nimeti kullanabileceğini fark edemiyor. Yani susuz bir insan bir su olsa diyor. E şimdi... Ee, barajdan avuçla su içse ona faydalı olacak veya oradan bir musluktan ama barajın bütün kapağını açıp o suyun tamamını efendim, içmeye kalkıştır mı o su sel olur götürür yani dengeli kullanmak lazım suyu dengeli kullanırsan o yemek olur içecek olur. Ama barajın kapaklarını açıp da Hepsini kullanmaya kalkışsan Ateşte de dengeli kullandığın zaman Yemeğini ısıtırsın Evini ısıtırsın ama dengesiz bütün vanaları Açıp da yakmaya kalkışsan Yakar ee, Para da böyledir ve sağlık da böyledir e, Kuvvet de böyledir Yetki de böyledir Yani bunları dengeli kullanmak lazım Denge nedir Allah'ın emirleridir İllellezine <gülüyor> saberu Sabrettiler Ve amilu salihat salih ameli işlediler Ulaike lehum mağfireh onlar için Allah'ın affı vardır ve ejrün kebir büyük mükafatlar. Bu ustafımız Aisha ateselam çok manidar rivayetler var. Ve kendi nefsü biyedhi, la gamun, hatta biha minel Canımı kudretinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki bir müminin başına sıkıntı, keder, tasa, kaygı, yorgunluk Meşakkat, üzüntü, hezanın üzüntü. Hatta diyor, şevketi yuşako, Bir Efendi yine bile evde gidiyordun veya bir iş yerinde böyle bir şey çizdi seni oradan geçerken çizdi. Efendim bir kan çıktı illa kaffar Allah biha min hataya Allah onunla onun günahlarını hatalarını örter siler buyuruyor efendimiz aleyhissalatu vesselam. Velde nefsi bi yedihi la yagdi Allah min qada'in illa kana hayral lahu in sabatu serra şükür <gülüyor> fe kana hayral la ve Mevla bir kuluna bir hüküm bir mukadderat kıldığında kazaen <gülüyor> diyor illa kana hayral Neyi mukadder kıldıysa mümin için Lil mümini diyor burada. Buraya dikkat etmek lazım. Mü'mine. Bu başka birine değil. Müslüman içindir diyor. Ve leysa zâlike liâ hadin mümin. Hadisin bitiminde söylüyor. Müminin dışında böyle bir şey yok. Mümin olana Allah bir şeyi mukadder kılır, kıldığında, bir şeyi mukadder kıldığında eğer başına bir nimet, bedenine sağlık, parası var, yuvasında huzur, bunlara şeker'e şükrederse yani sağlığını Allah'a oruca kullanıyor ibadete kullanıyor anne babaya itaate kullanıyor dinine vatanına hayra kullanıyor yani sağlığını Allah'ın istediği gibi kullanıyor malını efendim helalden kazanmaya çalışıyor çoluk çocuğuna ve çevresine din kardeşlerine yar olmaya çalışıyor malının zekatını ödüyor çalıştığı adamların hakkını ödüyor helalinden efendim kazanmaya ve helal işi yapmaya çalışıyor nimete şükür Nimete şükür demek sadece şükürler olsun değildir. Yani zekatını vereceksen zekat vermek gerekir. Hacca gitmek gerekir. Sağlığın varsa anne babaya hürmet, çevrene dostuna, yar komşuna iyi bir e, komşu olmak. Şimdi başına nimet geldi diyor Resulullah efendimiz şekere. Buna şükrederse hayırlı olur. Ve inesabetu darra. Başına bir musibet geldi. Hastalıktır, mal darlığıdır veya darra sıkıntı. Yani genel bir manada bir hasta sıkıntı gelince fasabere, sabrederse depremler, yerler, seller Allah cümle afatlardan muhafaza etsin. Bir insanın malına bir şey gelse, malına bu durumda o mal ona sadaka yazılıyor. Canına bir şey gelse gazi oluyor, günahları affediliyor. Ve vefat edecek olsa şehitlik kendisine veriliyor. Fesabere, fekâne, hayrenle. Bu mümin içindir. E kafir için kafirin dünyası vardı. Malı gitti, gitti. Canı gittiyse habis canı gitti. Öldüyse zaten efendim öldü dünyadan bir e, kötü insan gitmiş oldu. Toprağa bol olsun denir. 12. ayet kerime. Fealleke tarikun ba'de ma yuha ileyk. Fealleke tarikum ba'de. Tecbitte ee, tarikun ba burada iklap oluyor. Felealleke umulur ki tarikun Bade yuha ileyk ve Yani Habibim ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem sana vahiy yoluyla bazı şeyleri terk edecek olursan sen terk etmezsin. Yani biz sana deriz ki mükemmel bir insandır. Mesela yapmayacak olsan ki sen yaparsın bunları zaten. Felaalı ke tarikun, Yani ya habibim, ben sana hükmettiğim meseleler. Çünkü Mekkede Rasul Efendimize gelen vahiyler, bütün toplumun reddettiği şeyler. Bir insan 40 yaşına kadar, bütün insanların sevgisini kazanmış, herkesin takdirini kazanmış. Muhammedül Emin, güvenilir bir insan, harika bir insansın. Mesela Salih Aleyhisselamla ilgilişim biraz sonra gelecek. Müthiş bir insansın. Bu kaliteyi elde etmiş. Herkesin sevgisini elde etmiş. Orada Rabbimizin hükümlerini içkidir, kumardır, haramdır, günahtır bunlar ibadet-ü Allah'ın varlığına birliğine işte putlara tapılmayacak. Allah'tan gayrısına boyun eğilmeyecek. Söylenmeye başlayınca bu sefer insanlar itiraz etmeye başladılar. Habibim sana vahy yolunanı bazısını terk edecek olursan ki terk etmezsin. Kalbinde daralma oluyor. Yani daralma olmaz. Nasıl olacak yani diye insan ağır bir görev aldığı zaman onun hakkından geleceğini bilir. Mesela bir komutan bir askere emretti. Çok ağır bir iş ama onun altından kalkacağını biliyor. Nasıl yapacağım ben bunu ama yaparım. Ve layıkun bi sadruke en yakulu levla unzile aleyhi kenzun. En yakulu demeleri levla unzile aleyhi kenzun. Müşrikler ne diyorlar? Yani hep maddi kafayla bakıyorlar. Yani bu peygamberim diyorsa, Allah bunu peygamber gönderdiyse, e, yanında bir hazine olsun, yani bol parası olsun, zengin olsun. Madem Allah'ın en çok sevdiği bir kul ise o zaman Allah Celle Cevabı ona dünyalıklar versin. Düz mantık düşünülüyor. Yani Allah'ın sevgilisi olmak, çok paraya sahip olmak değildir. Çok paraya sahip olmak da Allah'ın kötü kulu değildir. Yani işte ilk ayette izah ettiğimiz gibi Mevla Teala darlıktan sonra bolluk verdim ama nankör oldunuz buyuruyor. Ha, olmamak lazım. Yani nankör olun demek değildir. Olma yani. Burada kötülerin bakış açısı bu. Yani senin hazineleri olsun ya Muhammed melek yanında bir melek olsun. Nokta. Şimdi burası nokta. Mevla Teala cevap ediyor. Habibim sen benim adıma İnsanlara ikaz ediyorsun. Bu evvelki derslerde de geçti. Bir komutan, ordu komutanı, or General diyor ki kendi e, tabur komutanına, yüzbaşıya sen askerleri topla, düşman geliyor, haber aldık e, ve mevzi yatın, düşmana karşı hazırlıklı olun. Bu nedir? Bir haberdir. Allah Celle Celaluhu kainatın sahibidir. Kainatın sahibi Allah peygamberlere haber veriyor insanlara de benim mülkümde yaşıyorlar ölecekler öldükten sonra dirilteceğim ve benim dediğimi yapanları cennete bana asi olanları cehenneme atacağım habibim yok zenginlikmiş yok hazineler olmuş yok melekler niye yok efendim şöyle kafanda ışıklar saçsın şu onları boş ver onların bir önemi yok on bir dediğin de bir önemi yok inma antene sen sadece ve sadece bir elçisin. Benim sana bildirdiklerimi duyurman gerekir. Bunu şuna misal verebiliriz. Misal illa verilenin aynısı olacak diye bir şey yok. La teşbih ve la tefsil. Bir padişahın elçisi vardır. Padişahın elçisi padişah gibi değildir. Elçi fermanı alır, göbür krala götürür. Efendim onun yanında böyle bir fiyaka, böyle bir özellikler senin elçi olduğunun delili. Ya onu boş ver. Ha, padişahın fermanını sana duyuruyorum benim padişahım kanun sultan süleyman diyor ki mesele bundan ibarettir kainatın sahibi Allah peygamberleri bize yani insanlara gönderiyor insanlara diyor ki bak ben de sizin gibi Musa aleyhisselam diyor insanım firavun beraber büyümedik mi bu sarayda evet e, tamam ben de senin gibi bir insanım seni de beni de yaratan Allah böyle istiyor habibim innema ente nedir sen benim tarafımdan insanları ikaz edeceksin Cennet var diyeceksin. Cehennemden korkutacaksın. Vallahu ala kulli şeyin vekil. Allah ala kulli şeyin her şeye vekil. Ben vekilim. Ben vekilim. Habibim. Ya Muhammed s.a.v. Kimin ne dediği, ne yaptığı önemli değil. Yani ben sana bunları hükmediyorum. Sen terk edecek değilsin. Kalbinde de sıkıntı oluşacak değil. Ha, Yani sana bu gelen veyahut da dediğim bütün toplumun yapısına uymuyor. Resulullah Efendimiz'e gelen ilahi hükümler Mekke'de tek kaldı. Bütün insanlar ya ne acayip şeyler bunlar demeye başladı. İşte Ebbe Kırsızlık inanmaya inandı. Sonra Hatice annemiz, sonra Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Osmanlar vesaire inanmaya başladılar. Sonra kırk oldu Hazreti Ömer derken Mekke-i Mükerreme'de inananların sayısı çoğaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durup dururken kendi kendine bunları söylemedi. Şunu net olarak ortaya koymak gerekir. Bir insan farklı bir şeyler söyleyip kendinden nefret ettirmez ki peygamberler Allah'ın celle celaluhu'nun hiçbir peygamberi kusurlu veya efendim e, fetanet dediğimiz yani akıl bakımından en kemalat mertebesinde yaratmış. Allah'ın ilahi hükmünü anlasınlar diye zeka seviyedir, akıl seviyeleri en üst, en zirve. Dünyanın en akıllı insanları peygamberlerdir. Allah'ı en iyi anlayan insan en akıllı insandır. Mevla onlara o bütün kabiliyeti vermiş. İnsan kendinden nefret ettirmez. Peygamberler nefret ettirmedi. Hakkı söylediler. Hakkı insanlar duyunca hoşlarına gitmedi. Bütün me bimalâ ve enfusuhum. Nefislerine hoş gelmeyen şeyler duyunca insanlar itiraz ettiler. Em yekûlû nefterahu. Onlar iftiram ediyorlar. Kul bi bi'aşri suverim mislihi. O zaman de ki on ayet getirin. Benim dediğim bu okuduğum, sizlere bildirdiğim Kur'an ayetlerinin ahenginde, dizilişinde, usulünde, efendim belatında, bediinde, manisinde bu minval üzerinde 10 ayet getirin. Siz Arap'sınız ki şairler vardı, şiir bakımının dünyanın en gelişmiş lebit vesaire o zamanki efendim... Şairler vardı, bunlar e, İmrul Kays vesaire böyle e, şiirde deha olmuşlar. Artık yani şiir içerisinde gezmeye başlamışlar. Ama Kur'an ayetlerini duyunca kendi şiirleri yırttılar. Böyle bir usul, böyle bir ni nizam ve intizam e, gibi. Şimdi mevlätler on ayet getirin, getiremediler. Feilen tefalu, velen tefalu yapamadınız, yapamayacaksınız. Müfteriyatın ve du'a men istatatun min dunilla. Yani siz de bu şekilde ortaya koyun diyor Allah Celle Ve da <gülüyor> çağırın. Men <gülüyor> Kimi istiyorsanız. Min <gülüyor> dunillah. Allah'tan başka. Allah'tan başka. istediğinizi çağırın. İn kuntum bu sağdakini. Eğer doğruysanız. Bu Allah'ın kitabı bu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu bir söz manzumesi değil. Bazıları Efendimiz ve selam'ın kendisinin yazdığını söyleyen, böyle bir talihsiz ifadede bulunanlar oluyor. Bunlar katışıksız kafir olurlar. Çünkü bu Allah'ın kitabıdır. Allah Celle Celaluhu yani ferman'a benzer. Yani bir kral diyemez ki elçiye, sen bu fermanı sen yazdın bana getirdin. Mühürlüdür o, başı ve sonu kapalıdır. Bir harfine dahi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doku ve يَنْتُقَ عَنِ heva. O kendi arzusuna göre konuşmaz. اِنْ illa اِلَّا Allah ne vahyetti? yuha o vahyi Resulullahımız bize bildiriyor. Fe innâ bu lekum. Onlar sana icabet edemediler. ve Edemeyecekler kıyamete kadar. Ve len Başka ayette de yapamayacaklar. Ve alemû bilin ki ennemâ unzile bi'ilmillâh. Bilin Allah'ın ilim sıfatının tecellisi. Allah'ın ilmi. Allah'ın ilmi, yani Mevla ilim sıfatı, hayat, ilim, semih, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Allah'ın sıfatları da ilim. Bilgi gökleri yeri kainatı işte onlara isimler takıyorlar astronomide diyor jeoloji deniliyor biyoloji deniliyor fizik kimya neyse bunların başlangıcı Allah'ın ortaya koyduğu bu sırlar bu sırlara farklı isimler takılmış canlı bilimi denilmiş gökler bilimi yer bilimi maddenin içeriği kimya bilimi vesaire peki. Bunları ilk yapan kim? Bunları yaratan kim? Yaratırken Allah Celle Celaluhu dünyada sadece toprak, hiçbir element yaratmasaydı. Ya ne yapabilecektin? Sadece toprak var, hiçbir şey yapamazdın. Fe'inlem yesteciyibu lekum. Mevla insanlara odun yaktırdı, bitti kömürü yaktırdı, bitti gaz yaktırıyor, bitti gaz çıktı, iş bitti zaten. Yani inşallah bitmez. Mevla ne lazımsa onu yaratmış. Yarattığı mülkünde ham maddeleri de koymuş yaşanacak bir alem ve sonunu Mevla biliyor. Biz bilmiyoruz. Kıyamete yaklaşmak yani kıâme kavuşmak iyi değil. Allah kötülerin, zalimlerin, facirlerin, kötülerin düşmeden tertemiz bir hayat son nefeste iman cennetini nasip etsin. Felem enme unzile bi ilmi llah. Bu Kur'an Allah'ın ilmi ile ilmi sebebiyle indirilmiştir. İlim Mevlât halaveti kadrsıyla ilim sıfatının levh-i mahfuz'a yansıması. Levh-i mahfuz'da İsrafil Aleyhisselam görüyor. Rabbimizi Cebrail Aleyhisselam hiç görmemiştir. Yani Cebrail Aleyhisselam Rabbimizin yanına gidip ya Rabbim işte hangi ayeti götür haşa böyle bir şey yok. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu bu kainatı var etmiş. Şöyle bir misal ver. Bu Bu şu kainat bu kainat Mevla Teala Mahfuz'a ilahi hükmünü bildiriyor. Okuduğumuz ayeti kerime Fe inne messic gibulakum feleme enme ve la muslimun. Elhamdülillahi yansıyor. Mahfuz'da İsrafil Aleyhisselam görüyor. İsrafil Aleyhisselam onu Mikail, Cebrail ve Azrail Aleyhisselam'a bildiriyor. Allah'ın ilahi hükümleri neyse bu kainat Mevla Teala, yerleri yarattım, gökleri yarattım ve Rabbul Arşı'la azim büyük arşı yarattım diyor Allah. Yaratmış bunu, bu kainatı. Bunun gibi çok Allah'ın kainatları da var, o da var. İsra suresinin 99. ayetinde onlar da gelecek. Allah Celle Celalem, Allah görmez misiniz? Allah yerleri gökleri yarattı, benzerlerini de yaratmaya kadar. Benzerlerini de Allah yaratır, yani yarattı. Var. Ne onlar bilmiyoruz. Var olanı daha çözemiyoruz. İnsanı çözemedik daha. Denizin yüzde beşi çözüldü. Sana gözündüklerini çözememişin. Diğerlerini boş ver. Yani sonsuz da olarak da Allah onları bize bildirmeyecek. Biz de onları bilmeyeceğiz. Ama Allah Celle Celaluhu bize bunları bildiriyor. Benim gücümün sınırı yok. Bir insan 50 tane fabrikası oluyor da Allah Celle Celaluhu niye daracık bir alem içerisinde. Ancak buraya mı gücü yeter? Allah'ın gücünün sınırı var mı? Yok. Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve la ilahe illallah ondan başka ilah yoktur. Diğerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alem, Arapça'da alem bayrak demektir. Yani bir ülkenin bayrağı oluyor. Allah buyuruyor ki bu kainatın bayrağını ben dalgalandırıyorum. Benim ortağım yok. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yok. Güç, kuvvet, kudret sahibi benim. Benim mülkümde yaşıyorsunuz. Bana kulluk geleceksiniz. Benim rızkımı yiyorsunuz. Bana şükredeceksiniz. Yani canınızı, kanınızı, kalbinizi ben attırıyorum. İnsan eli çalışsa yoruluyor. Ama kalp çalışıyor. 80 sene yorulmuyor. Neden? Kalbin mevla Teala hücrelerini çok hızlı bir şekilde e, gündelik olarak değiştiriyor ama elin hücreleri 40 günde bir bir değişiyor. Yani neden? Çünkü elin çalışması o kadar gerekmiyor. Yani gerekiyor ama ama kalp ise sürekli çalışması gerekiyor. Onun için onun mevla yeniliyor. Yeniliyor. Onu kim yapıyor? Haberin var mı? Yok. Kim yapıyor bunu? Allah. Tıp ise buluyor. Ha böyleymiş. İyi de bunu yapan onu Allah desene. Günümüzün ilmi ve ilimle meşgul olanların Allah ile buluşamaması, Allah'tan uzaklaşmaları kibirlerinden kaynaklanıyor. O ilim kendilerine kibir veriyor. Ben buldum diyor. E kim yarattı bunu? Onu boş ver diyor. Mal gibi. Mala sahip oluyor, benim malım diyor. E bunu kim verdi sana? Allah verdi. Mevla Celle Celaluhu çamuru buğdaya çevirdi, meyveye çevirdi vesaire. Dünyanın içerisinde petrolleri, madenleri Mevla yığdı, onları işledin. Efendim biri paraya sahip oldu, şu oldu, bu oldu. Bunların sahibi Allah. Ne zeknahun. Ben size verdim bu bunları kullarım. Yunfekun siz de infak edin. Meselenin özü bu. La ilahe illahu felen tum muslimun. Fehal olmadınız mı Müslüman Müslüman? Niye olmuyorsunuz? Müslüman olmanız gerekmez mi? Hala Müslüman değil misiniz? Men 15. ayet. Hud suresi, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاتَ ve وَزِينَتَهَا Kim dünyanın yuridu murad ederse el hayat edin dünya hayatını ve zinete zinetini yani malının mülkünü işte ne varsa نُوَفِي اِلَيْهِمْ diyor اَعْمَالِهُمْ onların ya amellerini veririz نُوَفِي vefa ederiz veririz ileyhim onlara اَعْمَالِهُمْ amellerini istediklerini veririz fiha o dünyada ve hum onlara fiha o dünyada la yubhasun eksiltilmez. Eksiltilmez. Yani Mevla Celle Celaluhu dünyalık olarak ben size yemeniz, içmeniz, giyinmeniz, hayatınız neyse veriyorum. Hulaikellezine leysilehum fil ahireh. Ama ahirette onlara kalmadı illenler Ancak ateş var. Dünyalık istiyorsun. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde. Rabbena etene fiddünya haseneh ve fil ahireti haseneh. Allah'ım dünyada ver, ahirette de ver. Bakınâdâ benler, cehennemden bizi koru. Mevla dünyada veriyor. Kul eğer sağlığını Allah yolunda, malını Allah yolunda, Allah'ın verdiği evlatları onun yolunda kullanırsa, Mevla Teala verdiğinden arttırıyor. Ecdadımız gibi, Selçuklu'ya bakıyorsunuz, Osmanlı'ya. Mevla vermiş, onlar Allah'a şükrünü arttırmışlar. Bakıyorsunuz, Mevla veriyor, bu sefer nankörlüğü artıyor. nankörlük artınca da Mevla Sille'yi indiriyor. Hak bela yazmaz, kulazmayınca demiş ecdat. Bundan dolayı devamındaki ayet Rabbena <gülüyor> atina Allah'ım bana dünyada ver. E ahireti istemiyor musun? Ahirette işim yok. Ve malum <gülüyor> fil ahireti min nasip yok ona diyor Rabbimiz. Burada da ne oldu? Dünyalık istedi. Veririz yaptıklarını diyor. Am amellerine karşılığında onlara dünyada veririz. Çalıştığının amalhum yani çalıştığının karşılığında çalışır, gayret eder ve dünyalıklarını alır. Ama ahirete nasibin kalmadı. Dünyalı geldi edeyim derken adam namaz kılmıyor, cumaya gitmiyor, zekat vermiyor. Başkasının malını derdes ediyor. Ulai kelledine onlara leyselum olmadı fil ahirete ahirette illen nar <gülüyor> cehennem ve habita ma O yaptıkları hep boşa gitti. Fiha <gülüyor> o dünyada ve batılın ve batıl oldu. Ma yapar oldukları şeyler hepsi batıl oldu. Neden Allah'ın istediği gibi yapmıyorsun ki? Yani adam sana bir imalat yapıyor, bir şey söylüyor, sen tam tersinesini yapıyorsun. Akşama kadar çalışıyorsun ama istenileni yapmıyorsun. Yani bu bir fayda etmez ki. Bu Süttefemzâi Efendimiz Vesselam, İnne ehle riyâ, ve selam innâ ahlâriya yutûne bi hasanâtin fi dünyâ ve zalikânnahum la yuzdamûne nakîra Ziya ve gösteriş ehli olanlar dünyalık dünyada karşılıklarını alırlar, ama ahirette onlara herhangi bir şey kalmaz buyurdu yurda efendimiz Aleyhissalatu vesselam. bu katadeden menkeneti dünya hem muhu ve niyyetu ve talabetu cezaallahu bi hasenati fi dunya sima yufdi lil ahire. Ve lesa lehu hasenatun Bir insan diyor ki dünya hem muh. Bütün derdi dünya olursa, niyeti, maksadı, talebi ya İslami ilimlerle uğraşırken bile ben şöyle bir ünvan, şöyle bir kariyer, şöyle bir yetki, şöyle bir efendim vasfım, özelliğim olsun diye. Yani o din adına iş yapan dahi. Burada Allah'ın rızası değil, dünyalı elde edeyim. Bir ünvanım olsun işte doktor, prof, doçent, prof, neyse bir, bir ünvan, bir makam, bir yetki, bir şu makam elde edeyim. Dünyalık elde edeyim diye. E Allah'ın rızası yok mu? Ya işte neyse şu makam elde edeyim. Allah'ın dini burada bunu yapmanı gerektiriyor adam onu demiyor benim e, liyakatim benim halim ve yaptım münfatim bozulmasın diye cazaullah bihasenati fi dünya dünyada yaptığının karşılığını alır sunme ile ilelakhir sonra ahirete gider yani dünyada karşılığını alır bakıyorsun adam dünyada istediği gibi yiyip içiyor hayat sürüyor. Hayatını sürdürmeyi devam ettiriyor. Ee, ve efendim dünyalık peşinde koştuğu içinde dünyalığı elde eder diyor. Ve leyse fi hasenatihi yo tabiha cezaen diyor. Karşılığında ahirette verilecek bir hasena kalmadı. Mesela bir insan Ebu Davut'ta rivayet edilir. Namaz kılar. Birinci kat sema, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci kat sema açılır. Ve derler ki Ya Rabbim bu güzel tadiler kendine namaz kılın. Tam 7 kat semanın fevkine çıktı. Levh-i Mahfızı yazılacak. Mevla buyurdu ki bu benim için değil. İhlasıyla ile yapmadı. Benim rızam için yapmadı bu kulum. O efendim e, riya ve güysüma olsun diye yaptı. Oradan geri çevrilir. Bütün mesele Allah için yapabilmektir. Ancak ve amel mümin diyor. Fe yücaze bir hasenati dünya ve yüsabü alayha fil Dünyadaki yaptığı iyiliklerinden, ibadetlerinden, taatlerinden mükafatını alır. Mevla nimetini de verir. Ahirette de sevabını alır diyor. Men ken yuridul acila cehennem ayet-i kerimede kim dünyalığı peşin isterse biz ona veririz limen neşa dilediğimize tabi limen nulid sonra cehenneme sonra cehenneme atarız yasla hazmı hor hakir olur diyor perişan olur diyor yazık olur diyor yani 17. ayet-i kerimedeyiz Hud suresi efemen ken ale beyne timir rabbihi ve yatluhu şahidun minhu Efemen kâne âlâ beyyinetim min Efemen o kimse ki kâne oldu âlâ beyyinetim Rabbisinden bir beyine Yani Cebrail Aleyhisselam tarafından Kendisine Allah'ın hükümleri bildirilmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efemen kâne o kimse mi âlâ beyyinetim bir delil min Rabbi Allah tarafından Mevla kendisi teminat veriyor Benim tarafımdan size hükümlerimi Açıklıyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Ve yetluhu okuyor size. şahidün minhu. Cebrail Aleyhisselam da şahit. Cebrail şahit ya. Ve min kablihi. Evvelki evvelden de aynı. Kitabı Musa. Musa Aleyhisselam'ın kitabı Tevrat. Musa Aleyhisselam Firavun'la beraber sarayda yaşıyordu. 40-50 sene kadar yaşadı. Mevla Teala ona peygamber olduğunu bildirince Musa Aleyhisselam gitti Firavun'un yanına. Yerlerin göklerin sahibi olan Allah'ın emirleri bunlardır. Bunları yapın. yapalım. Oo, sen nasıl bir şeyler söylüyorsun? Bu dediklerini kabul etmiyorum vesaire. Öldürmeye kalkıştı. Ya Musa Aleyhisselam dedi ki, ben bu yaşıma kadar böyle uçuk şeylerle, böyle yani akıl almaz şeylerle veya farklı bir şeylerden hiç bahsettim mi? Yok. Ya şimdi ben sana karşı çıkıp, niye burada sarayda yaşıyorum ne güzel? Ben niye tadımı kaçırayım? Niye keyfimi kaçırayım? Zorum ne? Tarih boyunca baktığımız zaman peygamberler, alimler, Allah'ın iki hükümlerini söylemişler. E, alimlere baktığınız zaman akıllı insanlar bin cilt kitap okumuşlar. Ezberlemişler. Belki e, alimlere baktığımız zaman bin cilt, bin beş yüz cilt kitap ezberlemişler. E, biz işe onun yarısı kadarını okuyabildiysek ne mutlu bize okuduk. E, okuduğumuzu söylüyoruz. Onlar ezberlemiş. Fark bu. E, şimdi... E, Allah'ın celle cellelüğünün ahkamını anlamış akıllı dirayetli bir adam. İnsanı niye kendine düşman ettirsin? Ha demek ki kendi fikrini söylemiyor. O peygamber kendi aklına geleni söylemiyor. Seni de yaratan, onu da yaratan Allah'ın hükmünü söylüyor. Ey Firavun dedi Musa ise. Ben niye tadımı kaçırayım? Niye kendimi sana kendimi düşman ettireyim? Yani seni kendime düşman ettirmemdeki bana bir fayda var mı? E, yok dedi. E, ben Rabbin Allah'ın emrini sana söylüyorum men kana Allah'ın beyinesi üzerine veyetluhu ben sana okuduklarım Cebrail Aleyhisselam bana bildiriyor ve min kablihi buraya efendimiz İsa Aleyhisselam ve min kablihi evvelden kitabı Musa Musa Aleyhisselam imamen insanlara önder ve rahmet Allah'ın rahmetidir ona uy cennete git ulake yu'minun bihi onlar ona iman ettiler. Tevrat'a iman eden o dönemde Cennete gitti, şimdi Tevrat'ın hükmü bitti, Kur'an'a iman eden, bu dönemde, o cennete gider. وَمَنْ يَكْفُرْ بِه۪ي Kim Allah'ın kitabı Kur'an'ı inkar eder, o taifeler, فَنَّارُ مَوْعِدُهُ Onların varacakları yer, vaad edilen cehennemdir. فَلَا تَكُوْ ف۪ي minhu مِنْهُ فَلَا تَكُوْ Burası tekûnü idi, Teku. E, sarfta bir kaidedir bu. Sakın olma fi'mir yetimini burada bir şüpheye düşen olma. İnnehul hakku rabbik. Allah tarafından hak bir kitaptır. E, en başta Habibim sen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen buna inan, inandım ya Rabb. Ame'n-resul. ile unzile rabbi Allah'tan indirilen rasulafem Efendimiz Ebeki sıddıklar, etrafındakiler. Ve sonra kitleler halinde tabi'in, tebeu tabi'in sonra biz iman ediyoruz. Evet. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü muhatap aldı. Cebrail Aleyhisselam lefhi mahfuzdan hükümleri Resulullah Efendimiz'i Allah'ın emriyle getirdi. Ve bize bunlar duyuruldu. Bir insanın bunları ortaya koyması, bunları söylemesi mümkün değil. E o zaman innehu'l-hakku min rabbik. Allah tarafından haktır. Velakin ekseren nasir. La yu'minun. Buyurun. İnsanların çoğu. Kesir Arapça'da çok demektir. Ekser daha çok demektir. Yani kesir 50 ile 70 arası. Ekser ise 80-90 yani insanların %90'ı la yu'minun iman etmiyorlar. Yeryüzüne baktığımız zaman 8 milyar, neredeyse 7 milyarı, neredeyse 7 milyarı la yu'minun iman etmiyor. Allah'a sırtını dönüyor. Ayancak hepsi biliyor. 8 milyarın tamamı. Allah'ın mülkünde kendilerinin bir kul olduklarını ve ona kulluk etmeleri gerektiğini, Hristiyanlığın hükmünün bittiğini, Tevrat'ın hükmünün bittiğini çok iyi biliyorlar. Bir imalat düşünün. İmalatta 30 sene evvel bir imalat yapılmış, projeler teslim edilmiş, ö paralar alınmış, ölçüler kenarda duruyor. Sonra 20 sene evvel başka bir imalat yapılmış, teslim edilmiş, parası alınmış, onlar da duruyor. Şimdi yeni bir imalat yapılıyor. Bu ne yapalım? Onları teslim ettik. İstersen yırtın, istersen neyse. Fark etmez. Tevrat'ın hükmü bitti. Yani oradaki şeyler duruyor. Dursun. Onun imalatı bitti. O montaj bizi cennete götürmez. İncil de bitti. Şu andaki imalat Kur'an. Biz buna uyacağız. Onun için onlar da Allah'ın kitabı olmasına rağmen Mevla onların değiştirilmesine müsaade etti. Neden? Çünkü imalatı yok onun. Yani hası ha durmuş hadi yırtılmış. Fark etmez. İmalatı geçersiz. Bir işe yaramıyor o. Onların hükmü bitti. Bunu herkes biliyor. Çünkü Allah insanı akıllı yaratmıştır. İnkar dediğimiz bildiğini kabul etmemesidir. Kullu mevlüdün yûledu alel fıtra buyurdu. Her dünyaya gelen İslam'ı anlama kabiliyetiyle dünyaya gelir. Hayvanlar bunu anlamazlar. Canlılar, böcekler anlamazlar. Kuşlar, balıklar anlamazlar. Dünyaya gelen insan... Allah'ı ve ona ne yapması gerektiğini özünde bilir. Özünde bilir, işine gelmeyince inkar ediyor bu sefer. Ona inkar bilinen bir şeyi reddetmektir. <gülüyor> Annesi babası onu Yahudi'liğe sürükler. Hristiyanlığa sürükler. Ve yümecisani kema behime, behime te cema, hel tehusune fiha min jada Her dünyaya gelen yavrusu, ee, annesine benzer kendi türünden olur. Mevla bunu ayarlamış Yani e, Hristiyan bir anne baba onu e, Hristiyan bir evlat orada oluyor. Müslüman da olur mu olur Müslüman da olur? Müslüman bir anne babadan Hristiyan bir çocukta inkar ediyor bakıyorsunuz Efendim. E, lakin Mevla Teala ve Kaleri Ezelli ilimde bunları bildiği için onları yerli yerinde ayarlamış. Kuliyâ <Gül> Yuhannâs inni Rasûlullâhi ileykum cemîa. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara de ki ben bütün insanlara gönderilmiş bir peygamberim. O yekfur bihi minel ahzâb fennar mu'iduhu. Kim inkar ederse varacağı yer cehennemdir. Vellezîne fî sibi yedihi bi ahadun min hâzi'l ümmet ve bu ümmetten Yahudi, Hristiyan kim benim dönemimde yaşar? Beni bildi, beni duydu, benden haberi var. Sümmele lai üminü bi, bana iman etmezse buyurdu Efemiz Aleyhisselatü Vesselam. İlla dekhalenler. O kişi cehenneme girdi, cehennemliktir. İşte efendim Yahudi de cennete girecek, Hristiyan da cennete girecek. Böyle diyen kendisi cehenneme gider. Yahudi, Hristiyan, efendim, Hristiyanlar cennete giremezler. Resulullah ne buyurdu? Benim dönemimde yaşayan Yahudi, Hristiyan... Bana iman etmedikçe la yu'minu bi. Bana iman etmedikçe cennete giremez. O kişi cehenneme girer. La yasmu bi ahad min hadhihi'l ümme Yahudi ve'l Nasrani. Beni duyan Yahudi olsun, Hristiyan olsun fe la yu'minu bi bana iman etmez ise de halenler. O kişi cehennemdedir. Resul buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma ve lev bi mu'minen habibim. Bütün hırsını, gücünü toplasan da insanların çoğu iman etmezler. Ve intudya tud'a fil ard. Yol olur lan İnsanların çoğuna tabi olacak olursan seni haktan saptırırlar. Şöyle bir tespit yapabiliriz. İnsanların yaptığının tersinesini yapan cennete gider. İnsanlara bakıyorsunuz namaz kılmıyor. Namaz kıl. İnsanlara bakıyorsunuz akşam geliyor. Hemen evine oturuyoruz Camiye git. Na cemaatle namazımızı kılalım. E sonra millet televizyona oturuyor. Sen televizyona oturma. Zikre otur. Tesbih çek. Kur'an oku. İlim oku, ilmihal kitapları oku, çoluk çocuğuna nasihat et veya bir ilim meclisi varsa bir ilim meclisine git, sohbete git vesaire. Şu anda mesela işler daha da kolaylaştı. Yani ma makinelerle açarsın bir tane güzel tefsir dersi dinlersin, hadis dersi dinlersin vesaire. E bu şekilde ömrünü, ömrümüzü güzel yerlerde tüketmenin yoluna bakacağız. Ömür sermayemiz az. <gülüyor> Elham Neşraf suresi Boş kaldınız boş kaldık Şu anda vaktim var ya Rabbim O zaman fensap huzuruma dikil Nafile namaz kıl ee, Ya Rabbim nafile namaz yüz rekat kıldım her gece Ve ila Rabbi ki o zaman Rabbine Farka bütün sahabe efendilerimiz Evlerinde Kur'an sesi geliyordu Yani biz Allah ile meşgul olmamız lazım Ömrümüzü e, boşa tüketmememiz lazım Ve lezinehum Buyuruyor müminin suresi Boş işlerden yüz çevirirler Vayın tutar excelman Yer çoğuna uyacak olursan yudilluk seni Allah'ın yolundan saptırırlar. 18. ayet-i kerimeyi de arz edelim. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimesi birkaç yerde tekrar eder. Ve men azlamu mimmen iftara alallahi kezib. Bakara suresinde vesaire Ayet-i kerimeler tekrar eder Kur'an-ı Kerim firavunlar yani kötüleri zalim der Zalim onlar Lakin kendi hükmünü değiştiren bozan Yani Allah haram demiş o haram değil diyor Mevlatel e farz demiş farz değil diyor Yani Allah'ın dinini değiştiriyor Allah adına Allah adına bu böyledir diyor bu şöyledir diyor Oman azlı mı? En zalim insan, minmen iftira iftira diyor. Al Allah, Allah Allah keziben yalan iftira diyor. Müştehitler bu hale düşmez. Müştehitler bütün gücünü kullanarak Allah'ın hükmünü, Peygamber'in sünnetini, Rasulallah'ımızın bu ilahi buyruklarını sahben uygulaması ha bu böyle olabilir. Yani bu ayetten bu sonuç çıkar. Burada bir art niyet yok. Ondan sonraki birçok on binlerce yine ulema evet yani bu çıkıyor. Ay, İslam gizemli bir din değildir. Dinle dine yüzsün. İslam kolaydır. Anlaşılır. Anlaşılmaz bir din olsaydı Ya Rabbim anlayamadık biz ne yapacağımızı. Öyle değil. Hakkımız namazını kıl. Nasıl bir şey Ya Rabbim gizemli? Gizemli değil ya. Sabah namazı iki rekat yataktan kalkacaksın. Abdest alacaksın. Allahü Ekber namaz. Bu. Başka bir şey değil. Kabe'ye gideceksin. Kabe'nin etrafını yedi defa döneceksin. Arafat'a gideceksin. Lebbeyk. Emret Ya Rabbim. Beni affet Ya Rabbi. Bu. Başka bir şey değil. Başka bir şey mi var orada Yok, yok. Yani bunların dışında adam diyor ki efendim ah hacca gideceğin zaman istediğin zaman git hacı olursun iftira ediyorsun Allah'a. Dine iftira ediyor. Mesela buna benzer birçok meselelerden haramı helal, helali haram hemen Allah adlumu iftira iftara alallahi kezip ulayke yuradun Allah'a arz edilecekler onlar. Ve yekulu melekler, peygamberler, müminler ve bütün uzuvlar kıyamet günü şahitlik yapacak. Melekler şahitlik yapacak. Bastığımız topraklar yemeydin tuhaddi su ahbaraha. Bastığımız topraklar şahitlik yapacak. Namaz kılarken yer değiştiriyoruz. Şahitlik yapsın diye. O gün diyor ve yekul el şahitler ha ulâ illene kezevû ala rabbihim. Ya Allah'ı yalanlamış. Mesela günüp olarak toprağa basmış, camiye gitmesi gerekirken kötü yerlere gitmiş, Allah'ın istemediği yerlere gitmiş. Ela <gülüyor> lanetullah ale zalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Ela dikkat edin. Lanetullah Allah'ın laneti zalim zalimlerin üzerinedir. onun için biz başıboş bir dünyada yaşamıyoruz. Her şey şahitleniyor. Bizi binlerce melekler takip ediyor. Binlerce melekler. Ağzımızdan çıkan her bir kelime, gözümüzün etrafı her şey kaydediliyor, yazılıyor. Onun için biz biz olalım Şuna dikkat edelim Ve dersimi de bitireyim 19. ayette kalıyorum Hud suresi Biz Allah'ımızın dinini Resulullah'ımızın sünnetini Yaşama hususunda 100 tane yaşamamız gereken var 90 tanesini yapabiliyoruz Yapamadıklarımız varsa Evet onlar doğrudur Rabbimin emridir Örtünmem lazım Çarşaf giymem lazım Rabbimin dinini yaşamam lazım En doğruyu bir kabul ederiz ama ben şu kadarını yapabiliyorum diye saygımızı ortaya koyarız. Askerlik yapıyoruz, özel bir eğitim alıyoruz, yani özel bir e, özel birlik olacağız. Eğitimde çok üst kalite, harika bir eğitim alan bir numara var. Biz o kadar değiliz deriz ki evet o kalitede ben hareketlerimi yapamıyorum eğitimimi yapamıyorum atışımı yapamıyorum o kaliteyi yakalamam lazım diye bir defa en üstü bir kabul etmemiz lazım. Günümüzde böyle bir sıkıntı var İnsanlar kendi yaşadıkları dini tamam din bu buna cemaatler tarikatlar din adına iş yapanlar resmi merciler gayri resimler vesaire din budur diyor benim dediğimdir diyor senin dediğin değil benim dediğim de değil dinin dediğidir. Onun için din ne diyor en üstte bir defa eli Sünnet. İşte buna Şeyhul İslam denir. Yani ehli Sünnet olarak en başa bir dinin kuralları konulur. Ona göre işler yapılır. Yani dine tabi olan fertler olabilir, müesseseler olabilir, yapılar olabilir, gruplardır, efendim, e, din adına mercilerdir vesaire. kim olursa olsun. Bir defa Allah'ın Celle Celaluhu İlahi hükümleri, Resulullah bizim buyrukları. Bunlar özet olarak Hanefi Maliki Şafi Hanbeli'de yani burada birleşmiş bütün ümmet, bütün ulema, ondan sonraki ulema evet burası bu kadar dinden hüküm çıkar ve itikadi olarak eşar maturidi bu yani dinin iman esasları da burada netleşiyor mesela bir hastalık teşhisi yapılmış hastalık teşhisi doğru ilaç doğru bütün doktor bir milyon doktor evet doğru evet doğru diyor ittifak sağlanıyor ittifak burada sağlanır mezhep yani müştehit ulema da herkes orada e, sağlandı ve o şekilde ne oldu İslam ümmetleri birleşmiş oldu şimdi biz bu hususta her önüne gelen iştihad etmeye kalkışıyor halbuki iştihatta değil fıkıhtan da haberi yok e ve bu durumda da çok büyük bir sıkıntılı ortaya çıkıyor. Rabbim güzel dinimizi asli haliyle anlamaya asli haliyle yaşamaya asli haliyle de bir sonraki nesle aktarmaya bizleri muvaffak eylesin ve kulunda görmek istediği kemalatı bizlere lütfeylesin 19. ayette kaldık amin Subhan Rabbi lihaza. <Sessizlik> ya Rabbi güzel şahitlerimizi çoğaltmaya namazımızla orucumuzda zekatımızla hacimizle ibadetlerimizle. Ya Rabbi güzel şahitleri çoğaltmaya muvaffak eyle. Haramlara günahlara fıskı fucurlara yanlışlara düşmekten muhafaza eyle. Kalplerimize huzur, yuvalarımıza mutluluk, evlatlarımızı. Ya Rabbi gözümüzün nuru, sürür kaynağı. Kaynağımız, ya Rabbi'l alemin iffet kaynağımız, asaletli, vakarlı, ya Rabbi'l haramlara, günahlara düşmekten tertemiz, bir tane namahram eline dokunmadan, güzel nesiller yetiştirmeye, pırıl pırıl yuvalar kurmaya, muvaffak eyle. Ya Rabbi'l alemin güzel dinini doğru anlamaya, doğru yaşamaya, doğru bir şekilde aktarmaya bizleri vesile eyle. Rabbiyu fiyer ve ve zammat, ya ülkemize, İslam alemine, selamet, huzur, kargaşalardan muhafaza eyle. Ve ilâ şerefin nebihi Vali ve ashabi ve meşayihin al-Fatiha Allah azze. Bismillahirrahmanirrahim bİllahimın Şeytanı Rjim bİsmillahı Rrahmānı Rrahīm. Alhamdulillahı Rabbı alamın Rrahmānı ve İyak nəstağin.